böcek ve ipek iplik. Evvel zaman içinde Aradona Krallığı'nı yöneten Vans adında bir kral yaşıyormuş. Kral ve kraliçenin Mayra adında güzel bir kızları var. Akıllı bir prensesmiş. Ancak Mayra çok asiymiş ve ailesini dinlemekten hoşlanmıyormuş. Arkadaşlarıyla ormana gitmeyi, doğayla vakit geçirmeyi ve hayvanlarla oynamayı severmiş. Merhaba güzel geyik. Aç mısın? Biraz yaprak yemek ister misin? Hey, Kraliyet yemeğine gitmen gerekmiyor mu? Benim? Ah, Eskeçre prensi de orada olacakmış. <gülüyor> Bakın kızlar, hiçbir prens umurumda değil mi? Krallıktaki kurallar beni çok rahatsız ediyor. Tamam, nehir kenarına gidelim. Hadi kızlar. Buu, bu daha iyi. <gülüyor> bu arada, kral ve kraliçe, prenses Mayra'nın gelişini beklerken, kraliyet yemek masasında oturuyorlar. Rosie, senin şu kızın nerede? Bizim kızımız. Evet, beni utandırıyor. Prensesin yakın zamanda bize katılmasını bekleyebilir miyiz? Ah, korkarım ki hayır. Çünkü bir süredir rahatsız. Evet, anlıyorum. Kraliyet yemeği iyi geçmiş ve konuk ayrılmaya hazırlanmış. Krallığı terk ederken, Prenses Mayra'nın arkadaşı Alisha ile birlikte, kıkırdayarak ve gülüşerek yaklaştığını görmüştü. <gülüyor> Bugün çok eğlenceliydi. Evet, bunu tekrar yapmalıyız. Bu kral ve kraliçeyi çok kızdırmış. Hiçbir şey söylemeyip krallıklarına geri dönmüştü. Bir akşam Prenses Mayra ormanda arkadaşlarıyla saklambaç oynuyormuş. Beş, altı, yedi, sekiz... <gülüyor> Hemen arkasına saklanıp onu şaşırtacağım. <gülüyor> Hayır, bu akşamın son oyunu. Eğlenceli hale getirelim. Çok uzaklara saklanacağım. Sen de öyle yap. Dokuz, on. Hazır ol ya da olma. İşte geldim. Mayra koşmuş ve hızlıca çalıldıkların arkasına saklanmış. <gülüyor> Beni burada asla bulamayacak. Tam o sırada Mayra bazı insanların bırıltılarını duymuş. Dolunay gecesi tek yapmamız gereken krallığın bahçelerinin etrafına bu iksirin birkaç damlasını serpiştirmek. Kraliyet ailesini o kadar hasta edecek ki en iyi doktorlar bile onları kurtaramayacak. Sonra gideceğiz, büyüğü kıracağız ve istediğimizi sorduğunda krallığı bize devretmesini isteyeceğiz. Eğer dediğimizi yapmazsa onu hapsedeceğiz. <Gülüyor> Güzel bir plana benziyor. Prenses Mayra bunu duyunca çok korkmuş. Çok geç olmadan anneme ve babama haber vermeliyim. Ah, seni yakaladım. Hazır değil gibisin. E, ne? Ona ne oldu? Bence bir terslik var. Mayra, kral ve kraliçeyi bilgilendirmek için krallığa koşmuş. Kral çok öfkeliymiş. Anne, baba... Ormandaydım ve... Artık saçma oyunlarınızı dinlemek istemiyorum Mayra. Hayır baba bir şey... Umurumda döndüm. değil dedim. Anladın Ama mı? Ama bu çok ciddi. Bu yüzden beni dinleyecek misin? Hayır sen beni dinleyeceksin. Artık hikayelerini dinlemeyeceğim. Büyücülerle karşılaşsan bile... Ama karşılaştım. Yeter artık Mayra. Beni yeterince utandırdın. Gözümün önünden kaybol. Odana git Mayra. Güzel, peki. Ayrıca daha fazla prenses gibi davranman gerekiyor. Eskice prensi yarın bizi ziyarete geliyor. Sana evlenme teklif edecek. Prenses Mayra sinirlenmiş. Hızla taht salonundan çıkmış. Ertesi gün Aradona Krallığı... Komşu krallığın prensinin gelişi için süslenmiş. Eskeça, prensesin evliliği karşılığında onlarla müttefiklik yapmaya gelmiştir. Prenses Mayra isteksizce giymiş, tah salonunda oturmuş. Tanıştığımıza sevindim Aradonlu Prenses Mayra. Merhaba komşu prens. Ee, benim adım Jolius. Evet, evet biliyorum. Babam bana söyledi. Mayra hiç ilgi göstermemiş, umursamıyormuş gibi davranmış. Birkaç kez denedikten sonra Prenses Julius sonunda pes etmiş. Ayrılmadan hemen önce Kral Vans'la konuşmuş. Umarım burada iyi vakit geçirmesindir Prens. Majestelerinden sonuna kadar keyif aldım ama Prenses'in evlilikle ilgilendiğini sanmıyorum. Sen onu dinlemediğin için fazla uzun yaşamayacağını söyledi. Oh. <gülüyor> Öyle mi? O gerçekten oldukça sersem bir kız. Ee, e, pekala. Evet, iyi zaman geçirdim. Nazik davetiniz için teşekkür ederim. Ama artık gitmem gerekiyor. Ama... Fakat Julius durmamış. Arkasını dönmüş ve uzaklaşmış. Bu Kral Vans'ı çok kızdırmış ve hemen Prenses Myra'yı görmeye gitmiş ama odasına ulaştığında orada olmadığını görmüş. Hayır! Yine ormanda dolaşıyor. Bana başka seçenek bırakmadı. Kral Vans muhafızlarına Prenses Myra'yı bulmaları ve yakalamalarını emretmiş. Gardiyanlar tereddüt etmiş ama krallarının emirlerini yerine getirmiş. Prenses Mayra yakalanmış ve krala getirilmiş. Bırak gideyim. Krallığımız tehlikede. Muhafızlar, onu kuleye götürün. Ne? Hayır baba. Ama Kral Vans onu dinlememiş. Prenses Mayra yüksek bir kuleye alınarak hapsedilmiş. Acı acı ağlamış ve sonra uykuya dalmış. Ertesi gün uyandığında pencereye koşmuş ve Alişya'nın geçtiğini görmüş. Alişya! Alişya! Mayra? Orada ne yapıyorsun? Ooo şuraya bak ailen güzel bir kule hediye etmiş. Beni hapsettiler şapşal. Şimdi beni buradan çıkar. Krallık tehlikede ve ailem dinlemek istemiyor. Şey... E, sence bunu nasıl yapabilirim? Hmm... Bir düşüneyim. Aa, tamam. Bana uzun ipek bir iplik, bir böcek, bobin ipliği, sert sicim, uzun bir ip ve biraz da bal ver. Aa, peki. Bana öyle bakma. Git ve hepsini getir. Tamam. Bağırmana gerek yok. ya prensesin istediklerini almaya gitmiş. Ayrıca Natasha'ya, ve iki hizmetçiye kuleye gitmelerini söylemiş. Alişya böceği, ipek ipliği ve balı almışken, Natasha uzun ipi ve sert sicimi almış. Tamam, dediklerimi yapın kızlar. İpek ipliği böceğe bağlayın, böceğin boynuzlarına biraz bal sürün. Alişya ve Natasha oldukça şaşkınmış. Ancak ona her zaman güvendikleri için söylediklerini yapmışlar. Harika! Şimdi böceğin kuleye çıkmasına izin verin. Balını arayacak ve ilerleyecektir. Söylediği gibi ipek ipliğe bağlıyken böcek kuleye doğru tırmanmış. Böcek prensesin penceresinin tepesine ulaşmış. Bu sırada kızlar ipek ipliğin ucunu normal ipe bağlamışlar. İşte oldu. Prenses, artık bize bilgi vermene gerek yok, anladık. Mayra, bilgi arkadaşlarına gururla gülümsemiş. Natasha şimdi de ipin ucuna uzun ve sağlam ipi bağlamış. Mayra sonunda ipi çekerek uzun ipe ulaşmış. Oldu. Onu bekleyen kızların yanına inmiş. Sihirbazları durdurmanın zamanı geldi. Natasha, Alişya, ipek ipliği orman yolunun her iki yanındaki ağaçların etrafına bağlayın. Ve çalıların arkasına sakladığınızdan emin olun. Ayrıca uzun ipi ben alıyorum. Anlaşıldı abla. Mayra ormana girmiş ve krallığa doğru yürüyen iki büyücüyü görmüş. Çalıların arasında saklanmış ve yanlarındaki büyük iksirini görmüş. Dikkatli bir şekilde onlara doğru yönelmiş ve sessiz bir şekilde çantalarındaki sihirli iksiri çıkarmış ve tekrar çalıların arasına saklanmış. Tam o sırada sihirbazlar biraz su içmek için durmuş. Bir tanesi çantanın içine bakmış ve şaşırmış. Sihirli iksir senin çantanda mı bulamıyorum da... Tabii ki hayır sen sendeydin. Onu göremiyorum nasıl bu kadar sorumsuz olabilirsin. Hey bunu mu arıyorsunuz? Seni hile bas seni... Sana bir büyü yapmadan önce buraya gel. <gülüyor> Denesene. Sihirbazlar asalarını aramış ama onları bulamamışlar. Ah zavallı sihirbazlar. Galiba asalarınızı da kaybettiniz. Bu sihirbazları çok kızdırmış ve onu kovalamaya başlamışlar. Ama Mayra hızlıymış ve tuzağa doğru koşmuş. İpek ipliğin üstünden atlamış. Sihirbazlar onu kovalarken ipliğin farkına varmamışlar ve takılıp düşmüşler. <gülüyor> Natasha ve Alicia hızla ikisini de yakalamış ve Mayra onları ipe bağlamış. <gülüyor> Böyle daha iyi. Bu sesleri duyan kral ve kraliçe olanları görmeye gelmiş. Kral kızların ve Mayra'nın bağladığı iki büyücüyü görmüş. Burada neler oluyor? Bu hain zihirbazlar büyü yapıp hepimizi öldürmeyi ve krallığı ele geçirmeyi planlıyorlardı. Çok geç olmadan onları durdurmak zorunda kaldım. Ama neden Mara bundan daha önce bahsetmedin? Konuşmama izin vermedin ki baba. Bu kral Vans'ı çok utandırmış. Söyleyecek hiçbir şeyim yok ama senden özür dilerim Mayra. Hayır baba, ben senden özür istemiyorum. Kendi açından doğru olanı yaptın. Şimdi sihirbazlara bir ders verelim. Evet, muhafızlar onları zindanlara götürün. <Gülüyor> muhafızlar gelmiş ve sihirbazları götürmüş. Bedelini ödeyeceksin Kral Vals, bedelini ödeyeceksin. Ama sen göremeyeceksin. Mayra ve kızlar sihirbazlara hiç yüz vermemiş. Kızlar, bu gece krallıkta kalmalı ve bizimle akşam yemeği yemelisiniz. Kraliçe haklı. Ayrıca yaptıklarınızı da ödüllendirmek istiyoruz. Ah majesteleri, akşam yemeği harika olur. Evet. Kral Vans, kraliçe Rosie, prenses Mayra ve kızlar akşam yemeğine oturmuş. Kızlar yemeklerini çok sevmişler. Aniden kral bir şey hatırlamış. Bir dakika durun. Mayra, seni kuleye kilitlemişlerdi. Nasıl aşağıya indin? Aa, evet, evet, o... Evet, karta. Büyük bir kartalın üzerine atladım. Neredeyse bir at büyüklüğündeydi. Eğlenceliydi. <Gülüyor> Evet bir dahaki sefere seni hapse attığımızda kesinlikle muhafızların orada olup kartalları kovalaması gerekiyor. <gülüyor>